had je in Sallallahu alayhi wassalam wa sherl umuri mohdata to her wa kulla mohdata tin bidara dalalah, kulla bidara tin dalala wa kulla tin finar. Salaam alaikum wa rahmatullah hi wa barakatu akadashar imam de taklit konusono islameda amedejazdahad ve bununla alakalı olan iman ve imanda taklit, amel ve amelde taklit. Bunla ilgili geldiğimiz derste müştehit imamların özellikle mezhep imamlarımızın Kur'an ve sünnete bakış açıları naz karşısında kendi görüşlerinden vazgeçmeleri özellikle İmam Şafii rahimahullahın,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 Kur'an ve sünnetin yolundan gittikleri sürece sapmayacaklarını vasiyet etmişti. İkisi dışında kim olursa olsun, masumiyet sıfatına haiz değildir. Yani Kur'an ve sünnetin dışında hiç kimse yani fert olarak, şahıs olarak masumiyet sıfatına haiz değildir. Yani masum imam inancı, masum hoca inancı, masum müştehit inancı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 İmam Şafii'ye muhalefet etmekten çekinmemiştir. Bunu yapması Şafii olmasına da engel değildir. İmam-ı Nevevi deve etini yiyen birinin abdest almasının gerekli olup olmadığı konusunda İmam-ı Şafii'ye muhalefet etmiştir. Kendisi de Şafii Şafii alimlerden birisidir. <gülüyor>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 Ummu Aisha radiyallahu anha Haman Ibn Umar e itiraz etmiş ve Ibn Umar işi ne kadar garip. heel esnasında In de geslachtsgeschiedenis worden vrouwen verondersteld om hun haar te knippen. Wat betekent dit? Wat betekent dit? Wat betekent dit? Wat betekent dit?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 ancak bu Ümmüne Ayşe radıyallahu anha'nın kulağına geldiğinde diyor ki İbnü Homare ne oluyor. Niçin diyor Ömer'in oğlu bizim saçlarımızı kasıtmayı da bizlere emretmiyor? Yani onu tenkit ediyor bu konuda. Onu e, efendime söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Ümmüne Ayşe radıyallahu anha'da e, bir hujjat var, bir delil var. Dolayısıyla delili olduğu için de diyor ki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 Cünbükten taharet için, Cünbükten taharet için yani e, guslederken saç örgülerin açılmasına bu hadis sebebiyle gerek yoktur ancak onun dışında efendim e, hayıs olmuştur veya nifas vardır bu, bu sebeple yapacağı gusüllerde saç örgülerini açmasını gerekli görmüştelerdir olemamız. Evet. Yine İbn Ömer radıyallahu anı ölen birinin akrabalarının ağlamasından dolayı azap göreceğini söylüyordu. Yani İbn Ömer diyor ki birisi öldüğünde onun akrabalarının ağlaması o ölüye azap verir. Ümmü Hayşe radıyallahu anha bunu duyunca bu görüşün Kur'an'a ters olduğunu dolayısıyla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 ibn Omar, radıyallahu Lawan He, reddiyesini Sun Müstur, Ummina Haïshe, anh'e Lawan He, Ikame, Et Ve yine hadislere muhalefet hakikatte söylenen fakat hakikatte ise bütün ömründe sünneti uygulamaktan ve yaymaktan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 Mugira bin Şube ile Muhammed bin Meslem'e Resulullah a.s.m.'in mirasta nineye altıda bir Verdini, söylemişlerdir. Yani bu konuda Ebu Bekir radiyallahu anh'in cahil olduğunu veya bu konuda kendisinin haberi olmadığını ancak hemen ashab'a bu konuda sizde bir bilgi var mı diyerek nihayet Muğire bin Şube ile Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirastan neneye altıda bir verdiğini söylemeleri üzerine bunu uygulamaya koymuştur. Yine Ömer radıyallahu anh için de aynısını söyleyebiliriz. O ev sakinlerinden izin isteme ile ilgili sünneti bilmiyordu. Ebu Musa el-Eşhari Ona bu durumu öğretmiştir. Ömer radıyallahu an kadının kocasının diyetine varis olabileceğine dair hükmü bilmiyordu. Konuyla ilgili hadisi Dahak bin Sufyan el-Kilabi'den öğrendi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam es-yemed debbahın diyetinden hanımına pay ayırdı. Ömer radıyallahu an hadisi duyunca kendi görüşünden vazgeçip şöyle dedi.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 hüküm bellidir. Ancak mecusileri neye hangi işe göre hükmedecekti E Omar radıyallahu bunu bilmiyordu Ancak Abdurrahman İbn Havf Allah Resulü ve sellem hadisini ona haber verdi. Ve Aissetü mecusilere ehli kitap muamelesi yapınız. Çünkü E şarihler de diyorlar ki bu hadisle ilgili. Çünkü diyorlar mecusiler Zebura bağlılardı. Yani çıkış noktaları orasıydı. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara ehli kitabın muamelesini yapınız demesinden ötürü Ömer radıyallahu anh hemen hadisle amel etmiş ve onlara ehli kitabın hükmünü uygulamıştır. Ömer radıyallahu anh'a Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet etti ben Resulullah aleyhisselatü vesselam ihrama girmeden önce ve ihramdan çıktıktan sonra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 ulaşmamıştı. Yine mest konusunda da buna benzer buna benzer bir durum nakledilir. Kendisine mest müddetini belirleyen hadisler ulaşmadan mest giyenlerin zaman tahdidi olmadan üzerlerini mest edebileceğini söylerdi. Kim? Amar radıyallahu anh. Yani ne diyordu? Mest, mest giyen bir kimse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 Bu bir delildir. Ve bir diğer delilde bir diğer delilde Allah Resulü ve Vesselam'ın eşini öpüp namaza gitmesidir. Eşini öpüp namaza gitmesidir. Dolayısıyla İmam-ı Şafi Rahimullah diyor ki bu hadisin sahih olduğuna inansaydım onunla amel ederdim. Dikkat ediniz. Yani her türlü dokunuştan abdest abdest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 O da cünüp ancak o hiçbir şey yapmıyor. Ne toprakta debeleniyor ne başka bir şey yapıyor. Namaz da kılmıyor. Tabi Allah Resulü Aleyhisselatü yanına geliyorlar. Diyorlar ki ey Allah Resulü bizim başımıza böyle bir hal geldi. Ammar İbni Yasir işte ben böyle yaptım diyor. E, Ammar radıyallahu anh ise diyor ki ben ise hiçbir şey yapmadım. Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki şunu yapmanız yeterliydi deyip elini toprağa vurması. E, ellerine ve yüzüne hafif mesetmesiyle yani teyemmümü onlara öğretiyor. Yani dolayısıyla burada ne öğrendik? Cünyup olan bir kimse su bulamasa da teyemmüm yapar namazını kılar. Bunu Resulullah sert Vesselam bizzat söylediği halde ve gerçekten bu sahihtir. Aradan yıllar geçiyor ama radıyallahu salim halifeliği zamanı. Dikkat ediniz. Aynı konu. Aynı konu.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 Bu hal üzere kalınsa ve onlar böyle bir ölçü getirmişti dense veya o kadın orada Nisa suresinin 20. ayetini hatırlatmasa belki de günümüze kadar bu böyle e, gelecektir. Dolayısıyla Allah s.a.v'in bizzat ashabının nasıl unuttuklarını veyahut hata yapabildiklerini e, ifade ediyoruz. E, bir başka neden de beşinci neden.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 Bu bağlamda ıghlak kelimesini misal verebiliriz. Ighlak halinde talak vaki olmaz. Ighlak halinde talak vaki olmaz. Hadiste geçen ıghlak kelimesi birçok alime kapalı kalmıştır. Ve değişik yorumlara sebebiyet vermiştir. Kimine göre ikrah? kimine göre kızgınlık anlamına gelmektedir. Kimisi onu müskirattan yani sarkroşluktan kabul ederken kimisi de değişik şekillerde yorumlamıştır. Dolayısıyla yani e, hadiste geçen hadiste geçen ığılak halinde talak vakı olmaz. Yani ney? ikrah halinde ikrah halinde talak vakı olmaz. Kimine göre bu kızgınlık oldu, kimine göre ikrah oldu.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 Hayd kelimesini mecazi anlamda değil gerçek anlamda ip olarak anlamıştır. Bu ayet Bakara suresinin 187. ayetidir. Biliyorsunuz ayette der ki şafağın beyaz ipliği siyah ipliğinden seçilinceye kadar veya ayrılıncaya kadar yiyin için. Ve Adi i̇bn Katem Hatem radıyallahu anh, bu hadisi öyle anlıyor.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 gece ile gündüzü yastığının altına mı koydun? Sen gece ile gündüzü veya veyahut ay ile güneşi yastığının altına mı koydun? Yani Aleyhisselatü Vesselam ayetin e, neyi kast ettiğini, burada aslında gece ile gündüze veyahut karanlık ile e, aydınla e, kinaye olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adi İbnül Hatem'e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 ik hadisle amel etmemiştir. van de handicap van Bu hadis sahih. Ancak imam van de diyor ki de handicap van de handicap van de handicap van de handicap van de handicap Bir de vereceğiz. van de handicap van